24. 5. cilt 36. mektup. Es'ab-ı Kiram arasındaki muharebeler içtihat yüzünden idi. Dövüşenler de birbirini çok seviyordu. Ananın babanın çocuğunu dövmesi gibiydi. Ehli sünnet alimlerinin Es'ab-ı Kiram'ın büyüklüğünü, üstünlüğünü bildiren sözlerini Yazılarını kitabımızın birkaç yerinde açıkladık. Kayu Mirabani, Muhammed Masumifaruki Serhendi, Rahmetullah Aleyh, Mektubatının ikinci cildi, 36. mektubunda sekizinci sualin cevabında buyuruyor ki, tepeden tırnağa kadar rahmet olan Hazreti Ali ker Ramallahü Teala vece. Haşa ve kella bir Müslüman'a bile lanet etmedi. Nerede kaldı ki Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, eshabına ve hele çok gerre hayır dua ettiği Hazreti Muaviye'ye radıyallahu an lanet etmiş olsun. Hazreti Ali, Hazreti Muaviye ve yanında bulunanlar için kardeşlerimiz bize uymadı kafir ve fasık değildirler ictihadlarıyla hareket ettiler buyurdu bu sözü onlara küfrü ve fıskı yaklaştırmamaktadır o halde hiç lanet eder mi hiç beddua eder mi İslam dininde hiç kimseye hatta frenk kâfirlerine bile lanet etmek ibadet değildir 5 vakit namazdan sonra dua etmek lazım iken kendi düşmanlığı için dua yerine beddua eder mi? Tasavvuftaki fena derecelerinin en yükseğine ve itminanın sonuna ulaşmış ve şahsi arzularından geçmiş olan Hazreti Ali'nin nefsini kendi nefse emmareleri gibi kin ile inat ile Düşmanlıkla dolumu sanıyorlar. O çok yüksek zata böyle bir bühtanda böyle alçak bir iftirada bulunuyorlar. Hazreti Ali fenafillah ve muhabbeti Rasulullah makamlarının en son derecesine ulaşmış, canını malını onun sallallahu aleyhi ve sellem yoluna feda etmiştir. Niçin? bu dua zamanında her iki cihanın Sultanı olan Peygamber Efendimize envah ve Eza ve cefa yapan Allahü Teâ'nın ve resulünün sallallahu Teâ aleyhi ve sellem Düşmanlarını söyleyip onlara lanet etmesinde kendi düşmanlarına lanet etsin Halbuki Hzre Ali'nin, içtihatlarıyla hareket ettiler sözü, onlara düşman olmadığını gösteriyor. İşin içi, özü şöyledir ki, bu muharebeler, bu çarpışmalar, düşmanlıkla, kin gütmekle olmadı. Hep içtihat ile, din bilgisi ile oldu. Bunun için, ayplamanın yeri yoktur. Nerede kaldı ki, beddua ve lanet edilsin. Bir kimseyi kötülemek, ona lanet etmek ibadet olsaydı, i̇blis laine, Ebu Cehre, Ebu Lehebe ve Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem inciten, ona cefa ve eza eden ve bu hak olan dine, düşmanlıklar, ihanetler, hıyanetler yapan, işin azılı kâfirlerine lanet etmek, İslam'ın icablarından olurdu. Düşmanlara lanet etmek emredilmeyince, dostlara lanet sevab olur mu? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse, şeytana lanet ederse, ben zaten mel'un oldum. Bu lanetin bana zararı olmaz der. Ya Rabbi, beni şeytandan koru, derse, Eyvah, bel kemiğimi kırdın, der. Bir başka hadisi i şerifte, Şeytana sövmeyiniz, şerrinden Allahü Teala'ya sığınınız, buyuruldu. Bundan anlaşılıyor ki, bu gibi sözler, hazret Ali'ye iftiradır, onu kötülemektir. Bundan başka, Hazreti Muaviye, Hazreti Ali'ye ve Hazreti Hasene ve Hüseyin'e ve diğerlerine radıyallahu anhü mecmaîn lanet etmeye başladı demek de Muaviye Hazretlerine iftira olur. Birbirlerine asla beddua lanet etmediler. Ehli Sünnet ve Cemaat mezhebi şöyledir ki Muaviye'ye radıyallahu anh, Dil uzatmak caiz değildir. Bu söz, ona bir iftiradır. Hem bunu bildiren doğru bir haber de yoktur. Tarihçiler söylüyor ise, bunların sözü nasıl senet olabilir? Dinin temel bilgileri, tarihçilerin sözleri üzerine kurulamaz. Burada, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ve onun eshabının sözlerine bakılır. Tarihçilerin Çiler'in sözlerine ve Keşşaf tefsirinde yazılı olan haberlere bakılmaz. Keşşaf'ta Hazreti Ali'nin ve Hazreti Muaviye'nin isimleri geçmiyor. Bu iki din büyüğünün birbirine lanet ettiğini gösteren bir işaret bile yoktur. Bununla beraber Keşşaf'taki o yazılar doğrudur. Ehli sünnetin bildirdiğine uymayan bir şey yoktur ki İyi mana çıkarmaya çalışmak lazım gelsin. Evet. Emevi halifeleri minberlerde Ehlibeyt'e yıllarca lanet ettirdi. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh buna son verdi. Allahü Teala bizim tarafımızdan ona bol bol mükafat versin. Fakat Muaviye de radıyallahu anh Emevi halifelerinden ise de ona dokunulamaz. Eğer Hazreti Muaviye radıyallahu teala anh söylenirse, kötülenirse bu ayrılıkta ve muharebelerde onunla birlik olan çok sayıda essab-ı kiram hatta aşere-i mübeşşereden birkaçı da mel'un olur. Bu din büyüklerine dil uzatmak onlardan bize gelmiş olan din bilgilerini bozmaya sebep olur. Hiçbir Müslüman bunu uygun görmez ve kabul etmez. Bazıları, üç halifeyi ve Hazreti Muaviyeyi ve içtihatta ona uyanları, radıyallahu teâlâ anhum ecmain, kötülüyor, bunlara söğüyor, Peygamber Efendimiz'den sonra, sallallahu aleyhi ve sellem bir kaçından başka ehsab-ı kiramın hepsi mürtet oldu diyorlar. Ehli sünnet vel cemaat mezhebine göre ehsab-ı kiramın hepsine iyilikten başka bir şey söylenmez. Hiçbiri fena kötü değildir. İmamı Yahya bin Şeref Şerefnnevevi Müslim hadislerini açıklarken buyuruyor ki o muharebelerde eshab-ı kiram üçe ayrılmıştı. Bir kısmının içtihadı Hazreti Ali'nin içtihadına uygun oldu. Bunlara kendi içtihatlarına uygun yol tutmak vacip oldu. Bunlar Hazreti Ali'ye radıyallahu anhüm yardım etti. Eshab-ı kiramın ikinci kısmı içtihatta doğru olana ayıramadı. Bunların, kimseye karışmaması vacip oldu. Üçüncü kısmını içtihadı, hazret Ali'ye karşı gelenlerin içtihatları gibi oldu. Bu içtihatta olanların, karşı tarafa yardım etmesi lazım oldu. Demek ki, her biri, kendi içtihadına uygun iş yaptı. Bunun için, hiçbirini ayıplamak doğru değildir. Bununla beraber, Hazreti Ali ve onun içtihadında olup ona uyanlar içtihatta doğruyu bulmuşlardı. Karşılarındakiler içtihatta yanılmışlardı. Fakat içtihatta yanılma olduğu için kötülenemez. Yanılanlar bir sevap aldı. Doğruyu bulanlar 10 sevap aldı. Yanıldılar demek bile doğru değildir. Yanılanları da iyilikle anmak lazımdır. Demek ki Muaviye'yi radıyallahu an sevmeyen, ona lanet eden bir kimse bütün hesabı iyi bilip sevse de ehli sünnet vel cemaat'ten olamaz. Böyle kimseyi Şiiler de sevmez. Bu kimse ehli sünnet olmadığı gibi Şii de değildir. Üçüncü bir mezhepten olur. Otuz altıncı mektuptan tercüme burada tamam oldu. Esabı kiram, radıyallahu taa’la anhüm ejmāyin arasındaki ayrılıkları iyi ve doğru anlamak için güvenilen ve her şeyi açık ve ayrı ayrı anlatan itikat kitaplarını okumalıdır sonradan yazılan tarihlere birbirini tutmayan çürük sözlere böyle olan ansiklopedilere gazetelere aldanmamalıdır ne kadar şaşılır ki Cevdet Paşa kısas-ı enbiya kitabında Hz Ali kendi hükümetinin zayıfladığını Muaviye'nin kuvvetinin arttığını görünce müteessir olarak elem çekerek Muaviye'ye ve ayrıca altı kişiye beddua etmeye başladı. Muaviye bunu işitince, o da Ali'ye ve İbni Abbas'a ve Hasan Hüseyin'e beddua etmeye başladı, diyor. Deve ve Sıffîn vakalarını anlatırken de, Eshab-ı Kiram'dan Aleyhim-ül Rıdvan, birkaçı için şanlarına yakışmayan kelimeler kullanıyor. Şemseddin Sâmi de Kamusül Alam kitabında Hazreti Muaviye ve bazı Sahabi için Müslümanın söyleyemeyeceği cümleler yazarak saygısızlık göstermektedir. Bunun böyle saygısızlık göstermesine pek de şaşılmaz. Çünkü bu Toprak ismindeki kitabında Allahü Teala'ya karşı da saygısızlık gösteriyor. Halikü Teala'yı esir madde derekesine düşürmekten çekinmiyor. Fakat, Cevdet Paşa'nın pek safçasına, Abbâsî tarihlerine, mezhepsizlerin kitaplarına aldanması, insana hayrete düşürmektedir. Çünkü, onun kısası enbiyası, Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, hayatını ve İslam tarihini, geniş ve açık yazan, doğru olarak tanınan, güvenidir, kıymetli bir kitaptır. İslam tarihini öğrenmek isteyenlere tavsiye edilecek kitapların önünde gelmektedir. Eshab-ı Kiram, Aleyhimir Rıdvan arasındaki muharebeleri bunların sebeplerini de insaflı ve doğru yazmaktadır. Mesela 438. sahifede diyor ki, İrtidat tehlikesi birdenbire büyüdü. Her tarafı dehşet bürüdü. Yemen'deki ve başka yerlerdeki memurlar, geri gelmeye, kara haberler getirmeye başladılar. Müslümanlar, karanlık gecede yağmura tutulmuş koyun sürüsü gibi şaşkına döndü. Mürtetlerin sayısı yanında Müslümanlar pek az idi. Fakat Resulullah'ın halifesi zaman-ı saadetteki gelişmeyi hiç değiştirmemeye ve Resulullah'ın niyetlerini yerine getirmeye kararlıydı. Mürtetlerle muharebeyi göze aldı. Her tarafa birlikler gönderdi. Medine'ye hücuma hazırlanan düşman üzerine Gece bir şiddetli çıkış yaparak sabaha kadar savaştı. Hepsini dağıttı. Yanındaki askerlerle birlikte uzaktaki mürtetlerle muharebeye gitmek üzere devesine bindi. Fakat Hazret Ali, radıyallahu an, halifenin devesinin yularını tutup, ey Resulün halifesi, nereye gidiyorsun? Sana Resulullahın Uhud muharebesinde söylediğini söylerim. O gün sana kılıcını kınına sok. Ölümünle bizi yakma buyurmuştu. Vallahi sana bir hal olur ise Müslümanlar senden sonra düzen bulmaz dedi. Eshab-ı kiramın hepsi Hazreti Ali'yi radıyallahu teala anhü ecmain, tasdik etti. Halife hazretleri, Medine-i Münevvere'ye döndü. Halife seçilmesindeki sert konuşmalarından hemen sonra, birbirlerine karşı olan sevgilerine bakınız. Kimseye boyun eğmeyen, halife seçimine çağrılmadı diye, Hazret-i e oy vermesini geciktiren, Allah'ın arslanı, hazret Ali, radıyallahu teâlâ anhum ecmain, şimdi, onun muharebeye gitmesini önlüyor. Eğer kalbinde ona karşı ufak bir kırıklık olsaydı, halife harbe gitsin de ona bir şey olursa, yerine ben geçerim diye düşünür, hiç olmazsa gitmesine karışmazdı. Hazreti Sıddık gibi, din uğrunda asla canını esirgemeyen bir zâtın da, cihat gibi mühim bir ibadete başlarken, hiç kimsenin sözüyle, bundan vazgeçmeyeceği meydandayken, niyetinden dönmesi, ancak, hazret Ali'nin fikrinin ve sözünün, doğru olduğuna güvenmesinden, ve ona uymasından ileri geldiği şüphesizdir. Hepsinin düşüncesinin ve konuşmasının, hep, İslam dinine hizmet niyetiyle olduğu, Buradan da anlaşılmaktadır. Radıyallahu Teala anhum ecmain eshâb kiramdan, kirâmdan, radıyallahu Teala anhum ecmain, birkaçının dünyaya düşkün olduğunu sanan ve yazan sapıklar, onların böyle davranmalarına dikkat etselerdi, bu büyük zaatlara karşı kötü zanda bulunmak günahından kurtulurlardı. Abbasi tarihçileri sultanların gözüne girmek, mal ve mevki elde etmek için vakaları değiştirmekten, hadiseleri yanlış yazmaktan çekinmemiş, Emevileri insafsızca kötülemeye koyunmuşlardı. Abbasi halifeleri Emevilere düşman olduğundan tarihçileri de dünyalık ele geçirmek için İlmi siyasete kurban etmişlerdir. Osmanlılar, Zaman bakımından, Abbasilere daha yakın, Toprak bakımından da komşu olduğundan, cahil tarihçiler, Abbasî tarihlerini olduğu gibi tercüme etmiş, Cevdet Paşa bile, Bu tesirden kendini kurtaramamıştır. Bir yandan tarihçiler, Bir yandan da, Şah İsmail'in bozguna uğrayan ordusunun döküntüsü olup tekkelere sığınan Kızılbaşlar Türk milletine Essâb-ı Kiram'ın düşmanlığını bulaştırdı. Yalnız ehli sünnet alimlerinin kitaplarından işin doğrusunu öğrenenler bu felaketten kurtulabildi. Allahü Teala doğru yolda bulunanların yardımcısı olsun. Amin. Merecül Bahreinde diyor ki, Hakim Ali Tirmizi buyurdu ki, yaşam ilerledikçe ilmim, amelim ve mücahedem attığı halde gençliğimde kavuşmuş olduğum nurları, tesirleri kendimde bulamaz oldum. Sebebini bir türlü anlayamadım. Gençlik zamanım. Resulullah'ın zamanına daha yakın olduğu için o zamandaki halin daha üstün olduğu kalbime ilham edildi. O zamana yakın zamanlar böyle kıymetli olunca o zamanın kendinin ne kadar çok kıymetli olduğunu anlamalıdır. Bunun içindir ki Kut'ül Kulup'ta Resulullah'ın o mübarek cemalini bir kere görmek ve biraz huzurunda oturmak insanı öyle şeylere kavuşturur ki başka zamanlarda yapılan halvetlerle ve erbainlerle yani kırk gün riyazet çekmekle bunlar elde edilemezler. Buyrulmaktadır. Başka zamanlarda yetişen büyük veliler de, Resulullah'ın manevi sohbetinde bulunup feyz almakla yükselmişlerdir.